Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teâlâ'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz hakiki alim bulamayan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır İlm, amel ve İhlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur, dinin bekçisidir. Yobaz insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür. Şeytanın yardımcısıdır. Dipnot 1. İhlas ile amel etmek için öğrenilmeyen ilmin fâidesi olmaz. Hadika cilt 1, sahife 366 ve 367 ve mektubat cilt 1. 36, 40, 59. ve 157. mektuplarına bakınız. İstiğfar okumak, dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar, estağfirullah, min kulli mâ kerihallah okumaktır.